Mmm. -hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İlim vadisine soktu bizi gazali rahmetullahi aleyh. Ve ilimsiz bir şey olmayacağını, kulluk yapılamayacağını anlattı. İlmin, amelin de önüne geçen yönleri olduğunu söyledi ve iki noktaya dikkat edilmesi lazım. Birincisi de, birincisi ilim sana kalmalı ve seni ibadete sevk etmeli şuurunda olmak için dikkat edilecek şeylerden söz ettiğinde karşımıza e, neticede Allahu u Teala'nın e, kulluğunu yapmak, ibadet yapmak gibi bir maksatla bulunduğumuz sürece, su-i hatimeden korkan bir insan olarak yaşadığımız sürece bizim için ilim gerekli, ilimsiz bir yola gidemeyiz dedi. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. ثُمَّ ma ذَٰلِكَ Ve bununla beraber اِنَّ لِلْاَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ عَلَائِقَ مِنَ الْمَسَاعِ الْبَاطِنَةِ ve وَتُفْسِدُهَا Şimdi zahiri amelleri, zahiri amelle neyi kastediyor? Namaz zahiri bir ameldir. Cihad zahiri bir ameldir. Yani dış boyutu olan bir ameldir. Bunların batini bağlantısı denebilecek boyutları vardır. <gülüyor> yani biz namazı görüyoruz, gözümüzde görüyoruz. Zahiri bir amel. Gözümüzle görmediğimiz bağlantıları var namazın. Bu bağlantılar onu ıslah eder veya ifsad eder. Islah eder işe yarar hale getirir. İfsad eder işe yaramaz hale getirir. Kel-i ihlası, riya'i ve ulcubi ve zikril minneti ve gayrihi. İhlasa göre zahiri amel bir işe yarar veya yaramaz olur. İhlas nedir? Bir şeyi tam Allah için yapmak. Riya ihlasın zıddı. Ocub, insanın yaptığı işi en iyi olduğuna kendi kendine karar vermesi. Ve dikkil minneti. Minnet, kulun Allahu Teala'nın huzurunda boynu bükük olması demek. Namaz kıldım ama bunu Allah lütfetti de kıldım. Ben becerdim de yaptım değil. Yani bunu hatırlaması gerekiyor kulun. Cihada muvaffak ettiyse Allah muvaffak etti seni. Kul kendi kendine şeytanı yendi, nefsini yendi, büyük bir zafer elde etti böyle değil. Allah'a minnettar olacağız. Bu bu demek. Türkçe'de minnettar da benzetebiliriz bunu. وغري فمن لم يعلم هذه المساعي الباطنه بو iç hareketlenmeleri bilmezse bir insan ve وجه تاثيرها في العبادات الظاهره مثل nasıl zahiri ibadetleri etki ettiğini bilmezse ve keyfiyet alhtiras منها ve bunlardan nasıl korunmak gerektiğini anlamazsa ve hifz al Amel bunlardan muhafaza edilmeli. فَقَلَّ مَا يَسْلُمُ لَهُ عَمَلُ الظَّاهِرِ Yani biz namazın farzlarını, vaciplerini bildik, namaz kıldık. Buna zahir amel diyoruz. Gözle görülür amel. Ne dedi? Bir de işin sırları var. Riya, ucub, kalpte ihlas. Bunlar iç bilgiler. Bunlara ait bilgileri bilmezsen, Zahir dediğin amel de kalmaz sana. 20 rekat teravih kılarsın. Burada ihlas olmanı olmazsa sıfır rekata düşer. Niyet etmedikçe sıfır olur. Dolayısıyla Müslüman abdestin farzlarını bileceği gibi, namazın farzlarını bileceği gibi, namazın iç dünyasına ait sırları da bilecek. İlim buna da diyoruz biz demek istiyor. Bu da ilimdir. Zahir ve batın ne kadar itaat ne kadar ibadet yaparsa hepsi gider elinden. Bunu şöyle kabul ediniz. Mükemmel bir abdest aldı bir insan. Dışarıdan bir baktık ki Medine-i Münevvere'de imam bu herhalde. Mescid-i Nebi'de imam. Her şey tam. Namazın 12 farzı 12'den 12'ye vurmuş. Fakat niyet etmiyor. Herkes camide, camide klimalı bu sıcakta ben camide durayım diyor. Bizimle beraber öğle namazı kıldı. Biz niyet ettik öğlenin farzını kılmaya. Onun öyle bir niyeti yok. Klimanın altında rahat durayım burada diyor. Bunun namazından ne elde edildi? Hiç. Pilakis ve bal elde etti. Batıni bir boyutu, zahırını öldürdü. Onun için namazı Öğrendiği gibi Müslümanın, namaz ilmini öğrendiği gibi niyet diye bir ilim var. Onu da öğrenmesi lazım. Okulda karnı almış olabilirsin. İç dünyasını bilmediğin şeyle, bu iç ibadetler, bu, bu bölümü bilmediğin zaman dışını da kurtaramıyorsun. Zahiri amel de gidiyor. Batınisi zaten çürümüş, gitmiş oldu. فَلَا <gülüyor> يَبْقَابِيَدِهِ onun elinde bir şey kalmaz. Ve ruşka'i vel ketti. Yorulduğu ve çektiği meşakkat kalır ona. Gitti, yoruldu bir cihatta bilhassa mesela. Hadi namazda bunun örneği zor olur da cihadı Allah için yapmadı. ırkçılığı için yaptı. Menfaat için yaptı, para için yaptı. Evet. Ve hada huvel mubin. Apaçık bir zarardır bu. Ve لهذا قال رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "İnne nauman ala ilmin" uyumak, yani yatıp uyumak ilim ehli olarak "Hayrun min salatin ala cahilce namaz kılmaktan iyidir. Yani birisi abdest alıp namaz kılıyor ama cahilce, aslını bilmiyor, zahirini bilmiyor, batınını bilmiyor. O namaz kılıyor. Öbürü de ayetel kürsüyü okuyup abdest alıp yatıyor. Ama alim adam ne zaman yatılacağını biliyor, ne zaman kalkılacağını biliyor. Onun uyuması öbürünün namazından daha hayırlıdır demiş sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Fe innel amile bi gayri ilmin ilimsiz ibadet yapan yufsidu eksera mimma yuslihu. Yaptığından çok bozar. İlimsiz bir iş yapan yaptığından çok bozar. Şimdi burada isterseniz duralım. Ben size yardımcı olayım. Bir cep telefonu bozulduğunda onun ustasına götürüldüğünü düşünün. Onun yapısını bilen usta servise. Sahibi de ustaya götürmüyor da ben bir açıp bakayım neresi bozuldu diyor. Hiç servis değil bir şey değil. O bu sefer tamir etmeye çalışıyor. Ne yapıyor? Telefonun bir arızası vardı. Hepsi arıza oluyor. Çöpe gitmeklik oluyor. Bunu bir daha serviste tamir etmiyor bu sefer. Buna ne diyoruz biz? Bilgisiz yapılan iş ibadet de olsa, ibadet bile olsa, onun bozulmuşluğu sağlamlığından fazladır. Diyor Gazali. Hala bizi nere teşvik ediyor? Müslüman olup Rabbinin cennetine gideceksen ilim şart, ilim şart, ilimsiz Allah'ın kulluğunu yapmak mümkün değil. Ve kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi sıfetil ilmi, İl, ilmin yapısı, özelliği hakkında sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki, innehu يُلْهَمُهُ اَسْسُعَدَاءُ وَيُحْرَمُهُ الْاَشْقِيَاُ Se'îd ve şakî iki kelimeydi, bunu daha önce zikrettik. Se'îd, saadet ehli, mutlu insan demek. Şakî, bedbaht, nasıpsiz demek. Ne buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem? innehu yani innel ilme, ilim yülhemuhu su'ada. Se'îd kullara verilir, mutlu kullara verilir. Ve yuhremul eşkıya nasipsizler ilimden mahrum olurlar. Neden? İlim bilmeden hac yapsan olmuyor, cihat yapsan olmuyor. İlla bir şey bileceksin. Tabii ki biraz sonra bize izah edecek. Eyvah biz yüz cilt kitap mı ezberleyeceğiz cennete girmek için? Öyle değil. İlmi tasnif edecek. Şunları bilmek zorundasın. Şunlarda da alimlere bakarsın diyecek inşallah. Felme'nâ. Bunun manası, ne demek? İnanıyor, ilhamı sevdalı, yohramı aşkıya. -ma bunun manası. Allah. Allah bilir ya. Şimdi siz not defterinize hemen yazınız. Bakın burada bir parantez içi cümle kullandı. Bunun anlamı Allah bilir ya. Allah. Allah bilir ya demek. Allah bilir ya niye diyor? Çünkü bir hadis peygamber sözü. Sen o söze Anlam yüklüyorsun. Bu böyledir. Başka türlü olamaz denir mi peygamber sözü için? E zaten ve anladık bunu. Bundan bir yönlendirme yapacaksan iddialı konuşmayacaksın. Allah bilir ya ben böyle anladım diyeceksin. Bunu Gazali'nin ruhani terbiyesinde görüyoruz. Bu böyledir. Başka türlü anlaşılmaz demeyi kendine yakıştırmıyor. Wal-ilmu indallah. Allah bilir ya. Ben böyle zannediyorum diyor. Fel-mana wal-ilmu Bunu notlar bölümüne ilave edelim. إن إحدى قوته إلا يتعلم العلم ثم يشكا ويتعب في العبادة على خبط عشواء عقبط عشواء. Bu olayda yani ilimsiz olayda iki sıkıntıdan yani ilimsiz iş yapanın adamın iki sıkıntıdan biriyle muhakkak karşılaşması gerekiyor. Ella <gülüyor> yetallemen ilim öğrenmiyor, sünme <gülüyor> yeşka, sonra eziyet çekiyor, kötü oluyor. Ve yetabu ve yoruluyor fil ibadeti ala qabt Körü ashva. Körkörne yuvarlanıyor ibadetlerde. Çok ibadet yaptığını zannediyor. Burada kendisi örnekler verecek hep. Böyle ibadetin anlamı yok diye. Mesela farz dururken ne yapıyor? Nafile bir ibadetle meşgul oluyor. Allah-u Teala farzları bırakıp nafile yapmaya izin vermiyor ki. Aklınca o çok iyi iş yapıyor ama. Çok iyi iş yapıyor. Tıpkı ne gibi? Çocuğu açlıktan ölen bir aylık bir bebeği olan kadının veya iki aylık bebeği olan bir kadının arkadaşlarıyla sıla Rahim'e ziyarete gitmesi, çocuğu evde bırakıyorsun. Bu ne kadar komik bir şey değil mi? Yani bir aylık çocuğu evde bırakıp sıla Rahim'e teyzelerine gider mi bir kadın? Tıpkı bunun gibi farz ibadeti bırakıyorsun ya da şu anda daha önemli bir farzı bırakıyorsun, başka bir farza geçiyorsun. Ne gibi? Sabah namazının vakti çıkıyor. 0 15te vakit çıkıyor diyelim de kalktın. On beş dakika kaldı. On beş dakika ne demek? Abdest alıp anca namazı yetiştireceksin demek. Estağfurullah. Biz nasıl geç kalktık böyle? Abdest alıp şöyle bir cüz Kur'an okuyup Rabbime mi yapayım dedi. Ya da iki yüz defa estağfurullah diyeyim dedi. Bu arada namazın çıkmasına iki dakika kaldı. Allah'a akber deyince namaz bitti. Kaç bin cüz Kur'an okusan sabah namazı eder bu kıyamet gün. Kaç milyar kere estağfurullah desen bile bile sabah namazını kaçırdın sen. İlimsizlik bu işte. Bunu anla. İlim dediği bu bunun. Yani seni önce neyi yapman lazım? Öncelikleri bilmen gerekiyor. Önemlileri bildiğin yetmez. Öncelikleri bileceksin. Müminlerin vatanı tehlikedeyken sen cami yapmaya kalkıyorsun. Bir asır o camiyi gelip imha edecek kafirler. Önce vatan. Önce müminlerin toprağını kurtarmak gerekiyor. Mesela namazdan önemli bir ibadet var mı? Haşa olur mu? Olmaz tabii. Mümin bir kadın öyle bir yerde namaz kılması lazım ki üstünde de çarşafı yok vesairesi yok. Orada namaz kıldığında 5-6 kişi onu gözleyecekler. Onlar da mecbur gidemiyorlar bir yere. Yani setir avret olmayacak. O kadın namaz kılacak mı orada? Hayır. Çünkü mümin kadının iffeti, setri avreti o anda namazdan önemlidir. İlim bu işte. Bunu bildiği zaman mümin Rabbinin rızasına daha kolay kavuşuyor. Fe ma yakunu lehu min zalika illa alaa. Nauzu billahi min ilmin la ينفع. Ona sadece yük kalır. Bu iki sıkıntıdan biri dediği biri boş yorgunluk, öbürü de küfre düşmektir. Ne'ûzü en Daha da tehlikeli tabii. Yani Allah'ın farzını haram görüyor, haramını farz görüyor gibi tehlikeye de düşebilir insan. La gaddar Allah. yorgunluk demek. Ne'ûzü billahi min ilmin la yenfe' ve amelin la yukbel Faydasız ilimden kabul olmayan ilimden Allah'a sığınırız. Hadis-i şerif olduğunu tahmin ediyorsunuz tabi. Allahümme inni auzu bike min ilmin la yenfa'tu ya efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Faydasız ilimden sana sığınıyorum. Ve lihada işte bunun için azmet inayetül ulemâ'iz zühhât. العاملين رضي الله عنهم بالعلم خاصة من بين أفنان الناس. İşte bunun için zahid alimlerin el ilmiyle amel eden alimlerin kimi kastediyor bunlar? Bununla selefi salihini ve onların yolundan gidenleri kastediyor. Selefi salihin kim? Ashab-ı kiram. Ashab-ı kiramın sonraki nesli, onlardan sonraki nesli. Yani Ebu Hanifeler'de bitiyor bu. Ashab-ı kiram Ebu Bekirler, Ömerler radıyallahu anhum, Hasan-ı Tabiî Tabi'i nesli, ondan sonra da Ebu Hanifelerin nesli. Rahmetullahi aleyhüm cimri. Bunlara selefi salihin diyoruz. Yani yüzde yüz Allah ve peygamberini anlayıp onların şeriatına göre hareket eden nesil demek. Radıyallahu anhum bil ilmi khasret. Özellikle ilimle bin beyin efnanin Nas İnsanların grupları arasında en çok ilimle meşgul olan selefi sarihindir ama hangi ilimle bu bahsettiğimiz ilimle. Fe inne medare emri'l ubudiyyati bunun altını çiziyoruz şimdi. Altı çizilecek şey söylüyor. Fe inne medare emri'l ubudiyyati ubudiyet yani kulluğun yörüngesi ve melak'l ibadeti İbadetin gücü وَالْخِدْمَةِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ Alemlerin Rabbi Allah'a ibadet alel ilmi, ilim nedir? Yani alemlerin Rabbi Allah'a ibadet, ibadetin gücü ve kulluğun yörüngesi ilim üzerine kuruludur. Verdiğimiz örneklerden de bu anlaşılıyor. وَهَاكَذَا يَكُونُ al لِلْأَبْصَارِ Basiretli insanların bakışı bu bakıştır. O ehli ta'yidi ve tevfikih. ve tevfik yani Allah'tan yardım görmüşler, hep bu, bu yolla yardım gördüler. Fe iza tebena leke bi Bu sözlerimden sana anlaşıldığına göre enne taat la tahsul abdi. Kul için taat. Taat Geçen derste açıkladık ne demekti? İbadet. Allah'a ibadet yapmak ortaya çıkmıyor. وَلَا تَسْسُمُ لَوْ اِلَّا بِالْعِلْمِ Ancak ilimle mümkündür. فَيَلْزَمُ اِذَا takdimu fi شَعْنِ الْعِبَادَةِ O zaman madem bunu anladık, senin de ibadet konusunda ilmi öne geçirmen gerekiyor. Şimdi burada ben hem Gazalemize rahmetullahi aleyh bir nefes verdireyim hem de iyi düşünmemize yardım edecek bir konuyu ele alalım. Şimdi bakınız asla tahfif etmek yani basit görmekten değil filanca evde 20 tane hanımefendi toplanacaklar onlar orada zikir yapacaklar mevlüt okuyacaklar aynı şey olmamakla beraber halk içinde yaygın olduğu için söylüyorum veya hatim yapacaklar. Veya Ramazan-ı Şerif'te mukabele okuyacaklar. 20 eve bunu ilan edelim. Kaç kişi katılacak? Mesela 15'i katılacak Ramazan'da tahmin ederiz. Aynı gruba yine bir Ramazan'da İlmuhal kitabı okuyacağız. Orucun fıkhını öğreneceğiz. Diye ilan edelim. 15 olan 7 bile olmuyor. Bunun istisnası hep böyle bu. Neden? Allah bilir ya, biz baştan böyle lakırda edecek halimiz yok. Çünkü iblis, لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ Evet, Kur'an, zikir, rahatsız oluyor bunlardan. Ama fıkıhtan yüz kere rahatsız oluyor. İlmal dediğin zaman, hatim dediğin mi, kırk kere rahatsız oluyor. Çünkü Azali ne anlatıyor sana? Sen mukabele de okusan orada, tesbih de yapsan, bir pot kıracaksın. Gene sana bir sevap yazılmayacak. İlmuhal öğrensen orada. Bu İlmuhal kitabını okuyacağız desen. Hem o okuduğun İlmuhal sana ibadet olacak. Hem senin o yarın yapacağın katimi zikir meclisine yön verecek sana. Daha iyi yapacaksın. Hem Müslümanlığını zirveye taşıyacak. Bunun için dikkat edin. Tefsir dersi deyince 100 kişinin katıldığı yerde farz ilmuhal bilgileri deyince 20 kişi gelmiyor. Çünkü neden? Tefsir dersinden hangi müfessirden okursan oku. Bir altın madeni gibi bir şey. Ne çıkaracaksın ondan sen? Müfessirler kendi aralarında çıkarana kadar ömürleri bitmiş. İki seati hızlı bir tefsir okudun. Allah Allah dedin geldin. Eve gelince bir şey kalmaz ama. Tamam tefsir haşa küçük bir ders değil. Ama ilm halden icazet almayanın tefsir okuması ne işe yarayacak? Tefsir kitabına tutman caiz mi? Onu ilm öğreneceksin. Bu sebeple Gazali dikkat ederseniz rahmetullahi aleyh. Min abidin ila cenneti rabbil alemin diyor kitabın adında. Ne demek? Cennet alemlerin Rabbinin cennetine gitme metodu. Bunu neyle başlattı? İlimle başlattı. Birinci vadi ilim vadisidir dedi. Bu vadiden aşılmadan bir yere gidilmez. Çünkü tam anlamıyla kaş yaparken göz çıkarırsın sen hep. Dedi. Rahmetullahi aleyh. Bunun için ibadette ciddiyeti anlatıysan bu ibadette iki nokta önemli demişti. Kesinlikle İlmi öne geçirmen gerekiyor ibadet ihmal etcen manasına değil. Hasan Basri'den hatırlıyor musunuz ne demişti Hasan Basri rahmetullahi? İlme zarar vermeyen ibadet yapacaksın, ibadetin değerini düşürmeyen ilimle meşgul olacaksın. Bunlar birbirinin sağ ve solu gibi ilimle ibadet. Biri önemli öbürü önemsiz değil. Hangisi önce bulunmalı? İmam nedir demişti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? İmam ilimdir. Öbürü cemaattir arkada ibadet. Şimdi ikinci nokta, tamel haslatu, seyyitu, elleti, tuji bu takdim elgin ilmi öne geçirmeyi gerektiren ikinci kural şudur: Enel ilmen nafia, faydalı bir ilim, yusmıru kashiyet Allah ve mahabetu, faydalı ilim Allah'tan haşiyeti ve Allah'a karşı saygıyı oluşturur. Alim Allah'tan hakkıyla korkar. Allahu Teala, Allah buyurdu ki: "İnnemâ yahşallâhe min ibâdihi'l-ulemâ." Allah'tan alim kulları korkar. Cahil nereden korkacağını bilmez ki. Alim Allah'tan korkar. Fatır Suresi'nin 28. ayeti bu. Ve zâlike çünkü enle lem ya'rif hakka me'rifetihi. Gerçekten onu bilmeyen lem yehebhu hakka mehabetihi. Hakkıyla Allah'tan korkamaz ki. Haşa sümme haşa. Allah sadece depremler yapıyor, kullarını azap ediyor zanneden. Melekutu's semâvâtu vel ard. Yerlerin göklerin bütün kudreti onun elindedir. Yerler gökler hep Allah'ın ordusudur. Pireler bile Allah'ın ordusudur. Karıncalar Allah'ın ordusudur. Melekler Allah'ın ordusudur. Böyle azametiyle Allah'ı tanımayan. Nasıl korkacak ki Allah'tan? Sadece depremde korkar o. Depremde camiye gider. Deprem bitti mi kılmaz. Aldığı her nefesin Allah'ın kudretiyle olduğunu bilecek ilmin sahibi ise Allah'tan hakkıyla korkar. Birinci nokta ilim sana kalması için diye başlamıştı. İkinci noktada ilim sayesinde sen gerçekten meyveler toplarsın. O meyvelerin başında da Allah haşiyeti geliyor. وَلَمْ يُعَظِّمُ azimi ve وَحُرْمَتِهِ Hakkıyla Allah'a tazim, saygı gösteremez. فَبِالْعِلْمِ يَعْدِفُهُ ilim sayesinde Allah'ı bilir ve yuazzımuhu ve Allah'ı ta'zim eder ve heabe ondan hakkıyla korkar fe saral böylece ilim 2. üstü de koyuyoruz. Böylece ilim yüz miru taate kulaha ibadet eden şey, ibadet denen her şeyi ilim oluşturur. İlimle ibadet ortaya çıkar. Ve yahcuzu ani'l maasiyeti kulaha bi tevfikillah taala. Allah'ın yardımıyla da masiyeti ilim engeller. Ve lesa vera hadine maksadun lil abd fi ibadetillahi subhanahu ve taala. Ve lesa vera hadine. Bu iki şeyin dışında hani birinci noktamız ve ikinci noktamızın dışında maksadun lil <gülüyor> abd fi ibadetillahi subhanahu Allahu Teala Hazretlerinin ibadet eden kulu olma dışında bir yani maksadının başka bir gayesi yoktur bunun için fealeike bil ilmi sana ilmi tavsiye ediyorum erşedekallahu ya salike tariqil ahirete ey ahiret yoluna girmiş ilim talebesi Allah seni irşad etsin evvelekulle şeyin Allah seni her şeyden önce ilme irşad etsin vallahu veli yut bi fadlihi ve rahmetihi Allahu teala lütfu ve keremiyle tevfikini verendir diyor. Şimdi burada iki noktayla ilmi bize anlattı. Dedi ki e, ilim dediğimiz şey öne geçirilmelidir. Aksi takdirde Allahu Teala'yı tanıyamazsın. Hakkı, tanımadığın Allah'a nasıl ibadet edeceksin? Dedi. iki noktayı e, bitirdik. Burada bazı e, bilgiler onun soru kalıbıyla ortaya çıkıyor. Eski alimlerin kitaplarında sen şöyle sorarsan ben de sana şöyle cevap veririm diye başlıklar olur. Bazı alimler bunu çok kullanmışlardır. Sen dersen ben de şöyle diyorum. Yani sorulu cevaplıya dönüştürüyor. Şimdi böyle bir usluba geçti. وَلَعَلَّكَ en تَقُولُ sen şöyle diyebilirsin. Ole alleke ente ku. Şöyle diyebilirsin. Kadı varadel habaru an sahib el şer'i sallavatullah aleyhi ve selamuhu. Şeriat sahibi. Kimdir şeriat sahibi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şeriat getiren. Şöyle buyurmadı mı? Talabul ilmi fariidatun ala külli muslim. İlim öğrenmek her Müslümana görevdir. Buyurdu. Hadis bu. Bu hadis el İbni Mace rivayet ediyor. Feme ilimu dedi talbu farz lazim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilim öğrenmek e, her Müslümana görevdir, farzdır buyurduysa eğer. Hangi ilmi kastediyor? Hangi ilmi kastediyor? "Umel haddullazi la budde lil abdi min tahsili fi emri ibadetihi." İbadet konusunda kulun muhakkak Tahsil etmesi yani öğrenmesi gereken ilmin sınırları nedir? Elhaddu, ölçüsü, sınırı nedir? Şimdi cevap veriyor. Sen böyle dersen, fe'lem, o zaman bilmelisin ki, اَنَّ الْعُلُومَ اللَّتِي طَلَبُهَا fil فِي الْجُمْلَةِ Şimdi gazalice bir ders veriyor bize, tam gazalice ama. Öğrenilmesi farz olan ilimler üç kalıptır ilmu't-tevhid tevhid ilmi ve ilmü's-sirr sır ilmi biz buna sır diyoruz Türkçe sır sırlar gizli ilimler a'ni bihi bihi Arapça bir ifade yani bu sır kelimesiyle kastım şudur ma yetaallaku bil ilmi, bil kalb ve masa'ih Kalp ve kalp işleriyle ilgili ilim. Bu kalp işleriyle ilgili ilim. Ve ilmuş şeriatı ve şeriat ilmi. Demek ki Gazali bütün bu ilmi öne geçir, ilimsiz olmaz dedi üç şeymiş. Bir, tevhid. Tevhid yani Allah'a iman ilmi. Açacak bunları şimdi. Sır ilmi. Sır dediği insanın iç dünyasının ilmi. Nedir sır ilmi? Sabır, şükür, Allah korkusu, Allah'tan umutlu olmak, Allah'ın kaderine razı olmak, zahit olmak, kanaatkar olmak, Allah hakkında hüsnü zan yapmak, ihlas, riyâ, Allah'a minnettar olmak, yani Allah'ın ihsanına karşı minnet ehli olmak, ihsan düzeyinde olmak, tefekkür tevekkül, bunlar sır ilimleri hep. Kendisi böyle bir isim vermiş bunlara. Yani e, örtülü ilimler filan dememiş mesela. Sır ilmi demiş. Sır ilmi dediği böyle elle tutup mesela e, şuradan iki rekat namaz kıl desek, e, görünüyor kılıyor iki rekat namazı. Bana 20 puanlık ihlas gösterdesen nasıl gösterecek? Allah'a hüsnü zan Allah hakkında iyi düşünmek e, %70'ini göster bunun dese ne göstereceksin? Allah'a minnettar olmak, Allah'a şükretmek sabrı bir göster bakayım ne yapıyorsun sabırda? Gösterilir şeyler. Onun için bunlara tutmuş sır ilmi demiş. Yoksa böyle bunları sadece sufiler anlar, başkası anlamaz manasında değil. İza edecek zaten bunu. Yani o bir ilim değildir. O vehtir Yani insan Oturur, güçlü bir ibadetle, tefekkürle yıllar sonra allah Teala'dan kalbine ilhamlar gelir. Mevhibeler olur, başka kullara vermez Allah. Ama biz İslam öğrenirken, öğretirken böyle ölçüsü Kur'an, sünnet, şeriat olmayan şeylerin toplamından bir ilim tablosu çıkaramayız kendi kendimize. Bu bir sıkıntı olur. Çünkü neden Müslümanlar Ashab-ı Kiram'ın yaşadığı Müslümanlığı, Ebu Hanife'nin yazdığı fıkı öğrenerek İslam yaşamadılar. Filanca zat 25 senedir ile meşgulmüş, allah Teala ona feyizler akıtmış, o ona mahsus. 100 gram da bize verecek hali yok ondan. Eski büyük zuhhat alimlerin, müttakilerin hayatı içinde geçerli bu. O onun zatı ile ilgili bir şey. Şimdiki Allah dostları için de alakalı. Bu, o feyizler aldığına göre Allah'tan bize de fotokopi yapar bir tane diyecek cahillik gösteremeyiz. Evet. Demek ki e, gazaliğimiz üç şeye diyor ilim. Tevhid ilmi, sır ilmi, şeriat ilmi. Evet. Bu şeriat ilmiyle ne kastediyor tevhid ilmiyle ne kastediyor ona bakacağız. O amma hadd ma yajib min kulli vahidin Bunlardan her birinin tevhid, sır, şeriat her birinin vacip olan yani mecburi olan sınırlarına gelince. Felladhi yataayyanu farduhu min ilmi tevhid tevhid ilminden her Müslümanın farz olarak bilmesi gereken nedir? Meqdaru ma ta'rifu bihi usuleddine. Dinin temellerini usulü din temeller. Dinin temelleri neyse onu bilecek. Ve huve enne leke ilahan alimen, kadiran, hayyen, muriden, mutekellimen, semi'an, basiran, vahiden, la şerika le muttasifen bi sıfatil kemale, tenazzen an dalalatil hadesi, munferiden bil kademi an kulli muhdesin. Saydık işte. Allah'ı bileceksin ama nasıl Allah diyor? Alim, kadir, Hey, murid, متكلم, semi', duyuyor, basir, görüyor. Ortağı yok, tektir ve kemal sıfatları var Allahu Teala'nın. Yani böyle küçüklük Basitliklere ait şeyler Allah'ta olmaz. Mütenezzihen an dlalat hades. Sonradan çıkan şeyler Allah'a izafe edilemez. Allah bütün insanlara ait, canlılara ait, sonradan yaratılmış şeylerden biriyle öze tanıtılamaz Allah. İnsanlara ait şeyler. öğrenmek mesela Allah için söylenemez. Çünkü insan sonradan öğrenir. Allah bilir. Ama öğrenmez Allah. Öğrenmek sonradan uydurulmuş bir iştir. Mesela bu dersi dinliyorsunuz. Gazali'den bir şeyler öğreniyorsunuz. Allah ise Gazali'nin bu kitabı yazacağını biliyordu. Yazdığı şeyleri biliyordu. Allah alimdir. Halimdir ama arif değildir. Arif sonradan öğrenene, bilgi öğrenene verilen bir isim. Bunun gibi... Bunları bilmek. Neyi söylüyoruz? Sınırlarını söyle bize bakalım. Nedir sınırlar? Tevhid ilminin sınırı. Ve enne Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Abdu ve Resulü kuludur, <gülüyor> peygamberidir. as sadiku dost doğrudur. Fîmâ câbî anillâhi subhanahu ve taala. Allah'tan bize getirdiği ne varsa doğrudur Muhammed'in dediği. Ve fîmâ vârede ala lisani min umuril âhireti. Ahiret işleri hakkında. Ne dediyse bize Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem doğrudur. Kabir azabı, kabirde nimetler, sırat, mizan, havdu kevser bunlar hakkında ne dediyse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hepsi doğrudur. Sümme ve mesail fi şa'ir-i sünneti tecbu ma'lifetü'e sünnete ait bilgiler, meseleler var. Onları da bileceksin. Ne sayıyoruz? usûl üd olan şeyleri sayıyor. Ve iyâke en tebtedi'a fî dînillâhi teâlâ mâ lem yeti bi ve Kur'an'da ve sünnette olmayan bid'atlere sakın tutunmayasın. Fe tekûne meallâhi subhânehu ve lâ a'zamu Eğer bid'atlere, sonradan dine sokulmak istenen şeylere tutunursan Allahü Teala ile alakalı, anti ilikli noktaya gelmiş olursun. Ve tüm adilleri Tevhid ile ilgili kaynaklar mevcudun aslı ha fi Kitabı La Allah'ın kitabında vardır. Ve tekrar ha büyüklerimiz, alimlerimiz bunları kaydetmişlerdir. Rəsulullah anım fi kütubim kitaplarında elleti sünfû ha fi usûlü dîyanat. Dini ilimler konusunda temel kitaplarda, akide kitaplarımızda bunlar vardır. Ve alel cümleti, tevhid ilmini özetliyor şimdi. Dikkat ediyoruz, tevhid ilmini özetliyor. Ve alel cümleti, kenel olarak, كُلُّ مَا لَا تَأْمَنُ الْهَلَاكَ مَعَا Bunun altını çizelim şimdi. كُلُّ مَا لَا تَأْمَنُ الْهَلَاكَ مَعَا جَهْلِهِ فَطَلَبُ عِلْمِهِ فَرْدُنْ لَا يَسُوغُ لَكَ تَرْكُوُ bu cümlenin altını, farz ilim nedir? Onu soruyor sana, söylüyor. Kullu malete menül helake, majeeli bilmediğin zaman helak olma ihtimali olan ne varsa, fatole bu ilmi farzun, onun öğrenilmesi farzdır. La yusuğu leke terkhu, onu terk etmen caiz olmaz. Fehdi fehdi ve billah etdöfik, işte bu işler böyledir. Özeti budur. Bu da Allah'ın yardımıyla mümkündür. Evet, tevhid ilminden ne kastediyor? Demek ki tevhid ilmi Allah, peygamber, ahiretle ilgili şeylerin ana toplamı, mesela İmam Gazali Rahmetullahi Aleyh'in El-Fekul Ekber isimli bir kitabı var. 10 sayfadır. 10 taktili sayfasından da daha azdır üstelik. Tevhid ilmi çok büyük şeyler değil. Bilmediğin zaman helak olacağın şeyler tabii. İkincisine gelelim. 3 ilim saymıştı ya, "Ve'l-melziy yetaayyenu farduhu min ilm-i Sır dediğimiz ilimlerden hangileri farzdır? "Fe ma'rifatu mavacibi ve menahihi hatta yahsul leke ta'zimullah Teala. Allahu teala ta'zim saygının hakkını vermen için vacip yani gerekli ve yasak ne varsa onları bilmendir. İhlas, niyet, el ihlasu ve niyetu ve selametu'l amel yaptığın işin arızasız olması ve ammetu zalike يأتي في كتابنا هذا Allahu teala. Bunların hepsini sana bu kitapta sayacağım. Neyi? Sır ilimleri sayacağım. 3. mesele ve emma ma taayyana min ilmi şeriat. Şeriat ilminden ne kastediliyor? Fe kullu ma taayyana aleyke farz bir şeyin sana yapılması ne zaman farz ise namaz mesela. Vecebe aleyke ma'rifetu li tu'atihi. Onu yerine getirebilmek için ilgili bilgisini öğrenmen de şeriat bilgisidir. كَتْ تَهَارَةِ وَالصَّلَاتِ وَالصِّيَامِ Taharet gibi. Çünkü taharet etmek zorundasın. Namaz kılmak zorundasın. Oruç tutmak zorundasın. Onların bilgisi farz oldu bu sefer. Şeriat bilgisi oldu. ve الْحَجُّ وَالْجِهَادُ zekatu, Hacca cihada zekata gelince. E bunlar İslam'dan değil mi? İslam'dan ama bunlar zengine farz ibadetler. Cihat bugün farz değil, yarın belki farz. Kadına farz değil cihat mesela. Emme el cehad, hac ve el ve zekat enta Bizzat senin üzerine gelirse. Yani sen de zekat ehli olursan vacibe aleyke ilmu li Ve illa fele. Eğer sen zekat verecek duruma geldiysen bu ne demektir? Zekat ilmini öğreneceksin demektir. Hacca giderken hac ilmini öğreneceksin demektir. Cihat farz olduysa onun ilmini, ayrıntılarını öğreneceksin demektir. Ve illa fela. Öyle değilse onlar farz değil. Evet. Fe hada ma abde tahsiluhu min'l-ilm la mahalata. La mahalata çaresiz, muhakkak. Kula tahsili muhakkak gereken ilmin sınırları bunlardır. وَيَتَعَيَّنُ فَارْزُوا بِحَيْسُ لَا بُدَّلَكَ مِنْ ذَٰلِكَ Hiç çare yok. Sen muhakkak bunu öğrenmen gerekir. Buna diyoruz biz. Evet. Burada bu dersin bu bölümünü bitirelim. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi ve elhamdülillahi rabbil alemin. Altyazı mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.